La robe pour, pour, pour, pour Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir hayal tacirleri programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz gıda güvenliği ve tüketici hakları Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri kapsamında bunu. Konuğumuz İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanlarından Damla Cihangil konuşacağız. Damla hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Biz programa başlamadan önce aslında birazcık memleket meselelerine dalmış durumdaydık. E, i̇stersen oradan Türkiye ve AB'nin gündemine hızlıca bir bakalım. E, Van'da bir olay var bu Türkiye gündemine. Damgasını vurabilecek bir olay. Şu anda pek basına fazla yer almadı ama e, küçük çocukların oyun alanına bir el bombası atıldı evet. ve bu bomba sonucunda 13 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği haberi var. yani bu bombayı, Nereden geldiği henüz belli evet, değil. Evet belli değil ama Van'da kepenkler kapanmış bir protesto hali hakim. Hani neler olacağını göreceğiz. 25-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplandı ki bu e, toplantı İKV Genel Sekreteri Cidem Nas da takip etmişti kendisine bağlanıp detayları alacağız. Ee, Ali Çor, Çarkoğlu ile Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi'nden bir çalışmaları var. Alfa bilini evet diyenlerin oranı Türkiye'de yüzde 46, hayır diyenlerin ki yüzde 41. Bu yüzde 46'ya 2005'teki yüzde 70'lerden düştü. Destek. Evet. %41'lik hayır oranı da ilk defa bu kadar yüksek bir hayır oranı var. Bu da %13-15 civarındaydı. Evet daha önce hayır oranları yani bizde daha çok AB'ye üye olup olacağınızı düşünüyor musunuz sorusuna verilen cevap olumsuz olurdu. Hayır oranı bu kadar net bir şekilde artışı belki de bu son krizle beraber AB'nin temsil ettiği değerlerin veya AB'nin içinin boşaldığını gösteriyor diyebiliriz. Evet, e, Avrupa Birliği ekonomik krizden etkilenmeye devam ediyor aynen Türkiye'de olduğu gibi. Yunanistan, İspanya, Portekiz, İngiltere ve İtalya beş ülke şu anda tedbir paketleri açıkladılar. Kemer sıkma politikaları başladı. Buna ek olarak Avrupa Komisyonu bankalara ön vergi getirilmesini önerdi. Bu Haziran'daki zirvede tartışılacak. Bankaların kar oranlarına göre belirli vergiler belirlenecek. Bunlar bir havuzda toplanacak ve kriz halinde bankalara bu e, fonla yardım edilmesi planlanıyor. Evet. E, Emisyon kesintileriyle ilgili bir gelişme var. Bunu evet, bu neredeyse her hafta konuşuyoruz. Konuşuyoruz her hafta. Bunu aslında Kopenhag'ın çok öncesinden beri yani yaklaşık bir buçuk iki yıldır konuşuyoruz bu konuyu. Ee, biliyorsunuz işte iklim değişikliği üzerine uluslararası panelin öngördüğü bir e, emisyon kesintisi oranı var. İşte bu yüzde 40 2020'ye kadar yapılırsa... İklim değişikliğinin 2 derecenin altında tutulabilmesi için bir ihtimal, %50'lik bir ihtimal olacağı söyleniyor. Ee, AB'nin blok olarak hedefi %20'ydi 2020'ye kadar. Ee, ancak işte bu hedefin e, çok yetersiz olduğu dile getirildiği için e, AB 130a çıkartabileceğini söylemişti hedefini. Ancak diğer küresel aktörlerde benzer hedefler benimserse. Ancak e, ne oldu? Bu bu Kopenhag'da herhangi bir anlaşma, yani bir mutabakat adıyla günü kurtarmak amaçlı bir şey çıktı ama hani bağlayıcı herhangi bir şey çıkmadı. AB'nin hedefi de kalmış oldu 130'a çıkmadan ama yine de AB tek taraflı olarak kendi hedefini yükseltebileceğini uzun süredir söylüyordu. Ee, şimdilik bundan vazgeçilmiş gözüküyor aslında. Evet. O, e i̇şin özü bu. Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy Avrupa Birliği'nin krizleri önleyebilmesi için daha keskin bir hiyerarşi oluşturulması gerektiğini düşündüğünü ifade etti not edelim. E, bu konuya da belki ileride değineriz. E, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristof Yasars'la ilk görüşme yapıldı. İki taraf da olumlu olarak değerlendirdi ama da çok somut bir şey yok ortada. Son gündem maddemiz de dünyadan bir haber. Pakistan e, YouTube yasağını kaldırdı. Çok geriden geliyorlar. <gülüyor> değil mi? Türkiye'yi <gülüyor> takip etmekte zorlanıyorlar. Evet, e, telefon bağlantımız henüz hazır değil. İstersen Damla ile başlayalım. Ondan sonra e, diğer konulara değiniriz. Evet şimdi mecliste bir e, yasa tasarısı var. gıda güvenliği ile ilgili bu başlığın açılmasında da yakından ilgilendiriyor. Bu son dönemdeki gelişmeler nelerdir istersen bir toparlayalım. E, öncelikle şuradan başlayalım. İspanya'na dönem başkanlığı Temmuz e, 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. Ve şu ana kadar e, beklenildiği üzere bir başlık açılmadı. Beklenen Açılması beklenen tek başlıkta bu son bir ayda... E, Müteşebbatten on ikinci başlık fasıl olan gıda güvenliği ve ternerlik ve bitki sağlığı altı e, açılış kriteri belirlendi. Bunlardan birincisi ve en önemlisi şu anda da bekleyen e, yasa tasarısı kanun tasarısı. Ee, ...veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu tasarısı diye birçok konuyu bir arada kapsayan... ...başlık da öyle bir başlık olduğu için ama burada hemen dikkat çekmek istiyorum. AB başlığı gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı diye yani gıda güvenliğine daha çok önem verirken... ...bizim kanun tasarımız aslında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu diye gidiyor. Zaten kanun içeriğinde de biraz e, veterinerlik hizmetleri, hayvancılığı aslında daha fazla... ...yer ayrılıyor. Siz Ön... meclisteki tartışmaları da takip etmiştiniz evet, sanırım. Evet, biz... E, ...bir uzman arkadaşım yine... ...Özgür ile birlikte AB Uyum Komisyonu'ndaki... E, ...oylamaya katıldık ve İKV olarak... ...görüş bildirdik bu kanun tasarısıyla... ...ilgili e, Mart ayında. Şimdi oradaki tartışmaları da... E, ...tabii biraz bahsetmek istiyorum. E, ondan önce şunu söyleyeceğim... ...önümüzdeki hafta büyük ihtimalle... ...mecliste bunun tartışılması bekleniyor. Ve meclisten geçerse... E, Haziran sonuna kadar da nasıl bir önceki dönem başkanlığında çevre hemen açıldı, çevre başlığı. Bunun da açılması aslında bekleniyor. Yani her ne kadar çok zor dense de e, meclisten geçtiği sürece diğer açılış kriterleri olan mesela bir strateji planının hazırlanması, e, hayvancılık sektörüyle ilgili, bu veterinerlik hizmetiyle ilgili, işte küçükbaş hayvan, hayvanların kimliklendirilmesi bunların hepsini aslında Türkiye şu anda ilk... ...aşamalarını tamamlamış durumda ve komisyona sunmuş durumda. E, komisyon da onaylamış durumda. Bir diğeri e, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın standartlarına uyulması. Bunun için bir strateji belirlenmesi. E, ve en önemlisi gıda işletmelerinin, bütün gıda işletmelerinin kontrolünün yapılması... ...ve sınıflandırılması ABM müktesebatına uygun bir biçimde. Bu şimdi kanun tasarısında da var ama gıda işletmeleri deyince aslında üretici... Yani gıda üreticilerini de kapsıyor bu. Yani AB müktesebatında. Ama Türkiye'deki kanunda bunda biraz eksiklikler var. Bu tarladan sofraya dediğimiz anlayış sonuçta izlenebilirliği, etiketlemeyi, e, gıda güvenliğini dediğim gibi daha çok ön plana çıkarıyor. Hmm. Bizdeki kanun tasarısında bir de paket bir tasarı bu. E, bu dediğim tüm başlıkları. Torba yasa dinliyor. Torba yasa. Zaten AB uyum komisyonda da bu çok tartışıldı. Özellikle muhalefet. Milletvekilleri tarafından neden ayrı ayrı tartışmıyoruz? E tabi biraz da yani başlık açısını hızlı hazırlanmış bir kanun tasarısı aslında. Bir, bu, bu noktada bir şey sorayım. Yani e, gıda güvenliği başlığının açılması için gerekli açış kriterlerinden işte Türkiye'nin teknik uyumundan, yasanın e, içeriğinden teknik olarak bahsettin ama e, ben şunu merak ediyorum. AB'nin bu konudaki müktesebatlarına uyum için hazırlanan hı hı. bu yasa hı hı. Türkiye'de pratikte ne anlama gelecek tüketiciler için açısından, açısından ee, her şeyden önce? Şimdi tüketiciyle ilgili zaten toplam üç paragraf kadar bir yani yer ayrılmış hmm. tüm 40'tan fazla sayfalık kanunda. Açıkçası tüketici haklarına başka bir kanunla ele alıyor. Hmm. Burada pek ona değinmiyor tüketici haklarına. Gıda güvenliği açısından bile dediğim gibi bu izlenebilirlikte e, tedarik zincirinin izlenebilirliğinde üretici gıda ürünlerini üreten firmalarda ya da mesela işte GDO'lara burada değinmiyor. Bir güvenlik yasası tarifi ayrı çıkardığı için ama burada hani bir satır bile geçmemesi yine de e, soru işaretleri oluşturuyor. E, bunun yanında unutmamak gerekir ama bu komisyonun onayladığı bir yasa tarısı. Yani açılış kriteri olarak da biz kapanışta bizden ne beklenecek onu bilmiyoruz. E, muhtemelen bu nayenin hepsini tamamlamak yani bu kanunu yürürlüğe sokmak yetmeyecek hı hı. pratikte uygulamak kanundaki şeyleri çünkü eksiklikler olacak e, muhtemelen evet. gıda güvenliği ile ilgili tüketicinin korunması ile ilgili işte e, gıda ürünlerin üstündeki mesela e, yabancı maddeler onların denetlenmesi o konuda da çok detaylı bize bir şeyler vermiyor o eksik AB'de bu çok çok önemli bir konu e, kalıntılar e, Hayvancılıkla ilgili ama daha detaylı dediğimiz gibi küçük baş hayvancılıkla ilgili işte kimliklendirme dediğimiz e, sınıflandırma bunların kesimi Türkiye içindeki hareketlerinin denetlenmesi hani bu konuda Türkiye bir strateji hazırlamış durumda komisyon sunmuş durumda onlar da onaylamış durumda e, AB ön komisyonunda da tartışılan eksiklikler e, şunu da çok önemli bir eksik bizim Özgür'le birlikte not aldığımız ve kendimizi de ikave olarak söylediğimiz. işte bağımsız bir denetleyici otorite EFSA diyoruz Avrupa'da. Gıda, Gıda Güvenliği, Güvenliği Ajansı. Ajansı. Hı hı. E, Türkiye'de böyle bir bakanlıkça belirlenecek diyor yasaya göre. Bir işte bilim adamlarından işte bakanlık etkililerinden oluşacak. Bakanlığın denetiminde yani bak, Tarım Bakanlığı'na çok fazla şey yüklüyor aslında kanun yasaları Bağımsız bir otoriteyi. ...onun denetleme yapmasını, tavsiye vermesini biraz sınırlıyor. Ben bir şeyi anlamadım. Hı. EFSA benzeri yani Avrupa'nın gıda güvenliği ajansı benzeri bir ajansın... Eksikliği e, var kanun tasarısında. Evet, Türkiye'de bir ajans olması. öngörülmüyor. Hı hı. Benim hatırladığım bir şey vardı bu noktada. Ee, sanıyorum daha önceki programlardan birinde e, özgür dile getirmişti. Ee, hı hı. Şeyin içinde... Türkiye'deki bu tarz bir gene ajans hı hı. oluşturulması gündemdeydi ama işte bunun içinde bakanlık yetkilileri e, vesaire hı hı. E, yani bağımsızlığı biraz tartışılır evet. bir Bağımsızlığı tartışılıyor Hı. yani tamamen bağımsız olması biz EFSA'dan da Türkiye olarak ada ülke olarak fikir alabiliyoruz ama EFSA yani 27 üye ülkeyle uğraşırken Türkiye'ye bir de müdahale etmesi zor oluyor. Bu konuda bakanlık bak bağımsız olmasını istemiyor açıkçası Hı. yani şu anda görülen o ama kapanış kriterleri gelince belki böyle bir şey kurulması ciddi bir şekilde istenecek başlığın kapanması için. Ee, o zaman herhalde daha detaylı düşünülecek. Sen aslında sözlerin arasında çok önemli bir şeye değindin hani uygulama konusuna. Ona hemen geri dönelim. Şimdi telefon bağlantımız hazırcılır. Ee, hocam merhabalar. Merhaba. Hocam e, Karma Parlamento Komisyonu toplandı. E, komisyon neler konuştu? Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde neler vardı? Evet. E, 64. toplantısını yaptı Karma Parlamento Komisyonu. Yani iki gün sürdü toplantı. İlk gün önce sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüler. Daha sonra toplantı iki eş başkanın liderliğinde gerçekleşti. Orada da hem Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı bir konuşma yaptı. Dönem başkanı olarak İspanya'nın Türkiye Büyükelçisi yine bir konuşma yaptı. Türkiye adına da İçişleri Bakanı. Ve baş müzakerecimiz devlet bakanı Egemen Bağış konuşma yaptılar. Onlar genel olarak Türkiye'deki son gelişmeleri anlattılar. Özellikle anayasa değişikliği paketinin içeriği yargı reformu gündemi oluşturdu. Ve bu konuda hem parlament üyelerinin soruları oldu hem de bu konuda onlara bir briefing verildi. Bu çerçevede e, özellikle e, Karma Parlamento Komisyonu üyelerinin e, ilgilendiği bazı konular vardı. E, mesela e, sordukları sorulardan biri anayasa değişikliği paketine neden bu %10 barajının e, eklenmediği oldu. E, aynı zamanda yine anayasa değişikliği paketinin geçmesi için e, gereken uzlaşmanın partiler arasında neden sağlanmadığı gibi sorular soruldu. Ve hükümet üyeleri de bu konuda onlara e, bilgiler verdi. E, aynı zamanda yine e, tabii e, Karma Parlamento Komisyonu'nun e, Avrupa Parlamentosu tarafı e, tüm farklı siyasi gruplardan oluşuyor. E, farklı üye devletlerden oluşuyor. O yüzden yine Özellikle Yunanlı ve Kıbrıs Rum kökenli milletvekilleri daha çok bu Kıbrıs konusunda gündeme getiriyorlar. Ve bunu da hani bir, bu platformu da onu dile getirmek için kullanabiliyorlar. Bu karşılıklı siyasi konular konuşuldu. İkinci gününde de Karma Parlamento Komisyonu'nun daha spesifik konular konuşuldu ve bunların arasında bölgesel politikalar vardı. Özellikle Türkiye'nin katılım öncesi yardımlar kapsamında aldığı yardımlar bunların kullanılma şekli özellikle sivil toplumun bu konuda daha aktif olması konuları gündeme geldi. Daha sonra enerji ve çevre politikaları ele alındı. Özellikle Türkiye'nin diğer aday ülkelerden farklı olarak çevre başlığını müzakerelerin daha önceki bir aşamasında açması konusu. Bunun çok olumlu bir gelişme olduğu da ele alındı. Fakat bu konuda Türkiye'nin üzerine düşen Nelerdir? Bu konularda detaylı olarak e, konuşuldu e, ve ilk defa olarak da e, Karmo Parlamento Komisyonu'nun iç tüzük revizyonu e, yapacağı söylendi. Bunun da bir ilk olacağı söylendi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli bilgileriniz için kolay ha -ha. gelsin. Teşekkürler size de. Genel Sekreteri Doçent Doktor Çiğdem Naslı görüştük. Şimdi isterseniz kısa bir parça arası verip sonra devam edelim. I fucking call. she was more than just my friend she was my partner yeah yeah yeah I said den canlı bir kayıt dinledik diyenle aslında bunun çok güzel bir e, akustik kaydı da var e, B Size and rarities albümünde sanıyorum bir ara da onu dinletiriz kaldığımız yerden devam edelim konumuz Damla. E, pratik etkilerinden bahsediyordun gıda güvenliği yasası bu konuda Türkiye'nin ABE uyumunun insan sağlığı ve tüketici açısından e, neler getirecek bu başlık neler getirmeli ya da biraz ondan bahsedersem e, yani gıda'nın ve yemin işte ...şeklinden tutun görünümü, boyutları, bir gıda üretilirken kullanılan ambalaj, malzeme, bunların denetlenmesi, tasarlanması... ...daha sonra reklam kısmı, işte tüketiciyi yanıtmayan reklam olması, dıştaki etiketlenmenin içerideki ürünle tamamen birebir uyumlu olması... ...ve bunu tabii denetleyen mekanizmaların kurulması, başta laboratuvarlar olmak üzere, AB, akredite laboratuvarlar... Bunlar çok önemli. Yani Avrupa Birliği'nde bu gıda güvenliği sonuçta insan merkezli, insan sağlığı merkezli, insan sağlığıyla da işte bitki sağlığı, hayvan sağlığı doğru orantılı. Çünkü tükettiğimiz gıdalar. ...genelde çoğunlukla bitkisel ve hayvansal gıdalar. O yüzden... ...işte bu Türkiye'de de zincir paket halinde çıkması... ...buna bağlandı biraz toplu olması. Hem hayvan sağlığı hem bitki sağlığı. Ee, ama insan sağlığı kısmı işte dediğim gibi... ...AB'de az önce bahsettiğim denetleme mekanizmalarının... ...ve e, önlemlerin... ...işte standartların ...gıdanın standartlarının kalitesinin... ...sağlıklı olmasının yükselmesi gerekirken... E, ...bu konuda Türkiye'de işte bu nasıl olacak tam olarak? Hmm. O, bu tarladan sofraya olan sistem... Oluşabilecek mi yani biz güvenle tüketici olarak işte aldığımız bir ürünün artık AB standartlarında ne zaman diyebileceğiz başlık açıldıktan sonra artık bu ne kadar süre sürecek büyük ihtimalle e, tam üye olmadan Türkiye geçiş dönemi isteyecek bu başlıkta çünkü bundan önce Polonya gibi diğer ülkelerin örneklerine bakarsak bunu görüyoruz. Ve Türkiye'de de böyle olması yani muhtemel. Yani anladığım kadarıyla yasa çıkması, çıkması halinde bile Hı -hı. çıkacak yasa bir çerçeve yasa. Evet yani tamamen. Yani içinin Hı -hı. Hı -hı. gerekecek Hı -hı. uygulama için farklı alanlarda. Çünkü Kesinlikle. bu çıkacak çerçeve yasa işte insan sağlığı da, bitki sağlığı da, hayvan sağlığı Hı -hı. da her konuyu kapsayacak. Evet. İçini doldurmak için de yönetmeliklerle. Yönetmeliklerle ve 538 kadar sanırım şu anda 500'ün üzerinde. Tarım Bakanlığı AB Üyum Komisyonu'nda bu yönetmelikleri hazırlamaya başladıklarını bile söyledi. 500'ün üzerinde. Yönetmeliklerin uygulanması tabii, süreci var. Evet. E bu da tabii şey Bayağı sorusunu bir... akla getiriyor yani tamam böyle bir yasamız var ama hani uygulamada sonuç ne olacak? Evet. Bu da yok. aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, i̇lk bölümde de Damla değinmişti de aslında bu Türkiye-AB ilişkilerinin merkezi konularından bir tanesi. AB uyum sürecinde evet, ve müzakerelerin ilerlemesi için yasalar çıkarılıyor, stratejiler kabul ediliyor, paketler Hı -hı. açılıyor falan filan. E, ama uygulama kısmında sorun yaşanabiliyor. Evet. İşte e, diğer başlıklarda da bunu görüyoruz. Çeşitli hı hı, çevrenin işte. de bu kadar e, belirtilmesi. Mesela çevre başlığının e, yani açıldığı bu kadar erken ama uygulamada ne kadar zaman alacak? Evet. Bu da aslında temel problemlerden biri bizim müzakere sürecimizin. Çünkü komisyonumu konuda e, daha çerçeve belgesinin içinde de yer alan bir ifadesi hı hı. var. Yani biz geçtiğimiz e, genişleme dönemlerinden, süreçlerinden ders aldık. Bundan sonra sadece yasa çıkartılmasında müktesebat uyumuna, hı hı. mevzuat anlamında bakmayacağız. Uygulamayı da çok yakından takip edeceğiz. Evet. Ayrıca bu AB üyelik süreci Türkiye için yani her zaman söylediğimiz gibi bir toplumsal dönüşüm projesi, siyasi, ekonomik hı. bir dönüşüm. Bu kapsamda birey ön plana çıkmaya başlayacak Türkiye'de. Evet. Yani hani bütün bu uygulamaların. Sonucunda evet. o olacak Özellikle, tüketici evet. ve Hı -hı. gıda güvenliği başlıkları da aslında bu dönüşümün en önemli olduğu 7-8 başlıktan bir tanesi yani damla evet. sık sık vurguluyor e, gıda Birey. güvenliği yasasının çıkması bireyin bundan nasıl etkilenecek işte etiketleme Hı -hı. örneği var e, izlenebilirlik etiketleme e, ve yani en önemlisi sonunda bu teknik uyumda genelde hep böyle oluyor aslında yani komisyon evet bir şeyleri onaylıyor ama sonunda bize kalıyor. Yani bunun yasayın geçmesi, uygulanması hem siyasi aktörlerin hem hükümetlerin hem de bireylerin bunları ne kadar nasıl algıladığına. İşte iyi tarım örnekleri görüyoruz. Yani etrafta da bir şeyleri aslında duymaya başladık. İşte organik tarım, e, hani Türkiye'de bir şeyler olmuyor değil. E, ama bunların kanuna nasıl uyduğunu denetleyen mekanizmaları artık hükümetin yapması, sonra komisyonun denetlemesi. Hani bize de iş düşüyor sürekli. E, Tabii ki de Kıbrıs meselesi yüzünden çok fazla blok olan başlığımız var ama açılan başlıkların artık nasıl uygulanacağı, nasıl denetleneceği. Hani 21. yüzyılda bu standartlara ulaşmanı bu kadar zor olmamalı. Hani bizler de gıda güvenliği çok önemli başlık. İşte çevre çok önemli başlık. Zor olabilir, masraflı olabilir akreditasyonumuz, uyumumuz. Ama bilinçli bir şekilde tüketiciler ve bireyler olarak da AB'ye üye olmak için yapmıyoruz bunu. Yani bu gibi başlıkları biraz da herkesin bu şekilde siyasilerin de özellikle ele alması. Yani çok fazla e, biliyorum ABU'nun komisyonunda da dile getirildi. E, İspanya döneminde başlık açmamız gerek. Bu kanun tasarısı hemen geçsin olsun şeklinde. Tabii ki de biz de ikave olarak da başlık açılmasını hep iyi yönde algılıyoruz ABU'nun sürecinde. Ama bunun da bir yandan da ve AB'ye uyumdan öte bu gibi başlıkların hepimizin hayat standartı için en başta AB'yi niye istiyoruz? Hayat standartlarımızın artması, daha sağlıklı, kaliteli yaşam için e, bireyin ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Her atılan adımda ve bunda Türkiye'de maalesef hani senelerden beri artık politik kültürden mi gelen bir eksiklikler var yani hani... Hı hı onların da artık daha iyi bir şekilde tamamlanacağını düşünmekteyim abi uyum süreciyle birlikte ben. Peki gene bu yasa kapsamına dönersek uh -huh. bu çerçeve yasa işte sen Tarım Bakanlığı'nın 530 küsür uh -huh. yönetmelik evet, hazırladığını söylemiştin. Bunlardan öncelikli olanlar var mı? Yani e, öncelikle çıkartılması düşünenler veya sana göre ve bu konuda çalışanlara göre öncelikle çıkartılması gerekenler. Öncelikle çıkartılması gerekenler sanırım biraz da yani anladığım kadarıyla işte muhalefet yapılan orada çünkü başka sivil toplum örgütleri de vardı. İşte ziraat mühendisleri odası, veteriner hekimler odası biraz sanki lobiyle de yani öncelikli olanlar çıkacak gibi. Yani mesela bu bağımsızlık, bağımsız bir otoritenin olmaması da çok değinildi. Bu çok isteniyor ama bakanlık bunu ...öncelikli ve ihtiyaç duyulduğu için çıkarır mı... ...yoksa kendi yetkisini sonuçta biraz devretmek, kısıtlamak olduğu için e, bekletir mi... Onu tam olarak bilemiyorum ama bu söyleyebilirim ki bu mesela otorite, bağımsız bir otoritenin kurulması çok tartışılan, öncelikli gözüken yönetmeliklerden bence biri olacaktır. Ee, bunun dışında gıda ürünlerinin işte denetlenmesi, üreticilerin denetlenmesi, izlenebilirliğin denetlenmesi öncelikli olacaktır. Bunun için olacaktır. idari kapasitesinin ciddi arttırılması gerekmiyor. Evet. Yani sen değindin işte Türkiye'de olan bazı şeyler de var ama bunlar e, belki e, çok... Hani genelde yayınlamıyor. Evet. E, işte orada burada çok dağınık örnekler. Evet. İşte bu denetim sistemi bunların böyle e, aslında ülke çapında yayılmasını standart, sağlamalı. Standartize edilmesi için önemli sanıyorum. Ülke çapında evet yayılmasını sağlamalı. Yani bu denetleme konusunda ya da kalite konusunda bir de işte gıda ürünleri tabii şu anda AB'ye hani sattığımız gıda ürünlerinin de oraya da giriyor konu. Mesela kalitesi üretimde kalite ya da standartları tutturma Bunlar çok çok bu da mesela önceliklerden Ticari biri olacak. Ticari yani. boyutu Hı -hı. da işin Önceliği, öncelikli işte bitki sağlığında yine bitkisel ürünlerin e, işlenmesi, işlenmiş Hı -hı. ürünün AB ülkelerine ticareti. Hı -hı. Çünkü çok kapsamlı bir dönüşüm gerektiriyor. Birbirini etkilemesi gerekiyor. Yani bölgelerin rekabeti arttırması gerekiyor. Yani aslında düşününce çok zincir bir süreç. Yani toparlamak gerekirse e, Haziran ayında İspanya dönem başkanlığının sonunda gıda güvenliği başlığı açılsa da açılmasa da Türkiye'nin bu alanda yapması gereken, atması gereken ciddi adımlar var. Yapılması gerekenler birikmiş bir şekilde önünde bekliyor. E, dediğin gibi hani bireyler içinde toplum içinde çok büyük önem arz eden konulardan bir tanesi. Belki şey de ekleyebiliriz burada hani hep söylenir AB uyum süreci her şeyden önce e, bu ülkenin vatandaşları için önemli. Yani e, AB'ye girmek kendi başına bir hedef değil aslında. O değişim, o dönüşüm süreci önemli. Evet, e, peki son soru sana. E, onların sonra Baş... hani, açılacak e, mı? küreye bakmak için başlık açılacak mı? <gülüyor> başlık e, dediğim gibi meclisten geçerse eğer bu kanun az önce bu detaylarını dile getirdiğimiz. E, o zaman açılmasının zor olduğunu düşünmüyorum. Açılır diye düşünüyorum ben. E ama mecliste de biliyorsunuz yani Geç son hafta. kaç aydır bu kanunun gelmemesinden dolayı da yargı ne reformu. Ne zamandır bekliyor bu, bu kanun meclise? E abi ün komisyonunda Mart ayında tartışıldı. Sonra meclise gitti yani Mart Hı. ayından beri. Ondan önce de zaten dört senedir hazırlanan bir kanun tasarısı. Evet, evet Damla'ya çok teşekkür ediyoruz. Baş yanında açılıp açılmayacağını göreceğiz. 27 Mayıs 2010'da. Yaptık programımızı Manidar bir tarihte şu anda kapatıyoruz. Önümüzdeki <gülüyor> hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar <gülüyor> Mahir Ilgaz Can Minde ve Zeynep Özler.